23 Kasım tüm dünyada Black Friday yani Kara cuma olarak kutlanıyor kutlanıyor diyorum Çünkü alışveriş çılgınlığının hat safaya çıktığı ve herkesin bunu çok büyük bir heyecanla beklediği bir gün ihtiyacımız olmayan şeyleri sanki onlarsız yaşayamazmışız satın alabilirim almalıymışız gibi kampanyaların yapıldığı bir gün Biz bugün bu tüketim çılgınlığını kara cumayı Aslında bunun nelere mal olduğunu buğday Derneği'nin kurucularından aynı zamanda bu bu programın ilk <gülüyor> yapımcısından Oya Ayman'la birlikte konuşacağız. Hoş geldin Oya. Merhaba, hoş bulduk Leyla. Ne güzel tekrar burada olmak. <gülüyor> evet, çok güzel seni burada tekrar görmek. E, i̇htiyacımız olmayan şeyler dedim ya. Yani aslında bence ihtiyaç... ...ne olduğunu da unuttuğumuz için belki de şu anda bu kadar çok çılgınca tüketim yapıyoruz. İhtiyaç nedir yani? Bizim ihtiyacımız olan şey nedir? İhtiyaç tabii kişiden kişiye yaşam tarzından yaşam tarzına biraz değişiyor. Yani bir Eskimo'nun ihtiyacıyla bir Aborijinin ya da Avustralya'da yaşayan birinin ihtiyacıyla... ...Afrika'da yaşayan birinin ihtiyacı tabii ki değişiyor. Ama ihtiyaç dediğimizde temel ihtiyaçlarımız yani beslenme, barınma, giyinme... ...gibi çok temel ihtiyaçlarımızı kastediyoruz. Onun çevresinde gelişen şeyler de artık işte sosyal ihtiyaçlar olarak... ...kültürel ihtiyaçlar olarak ortaya çıkıyor bir şekilde. Bu da işte son aslında 50 ile 100 yıl arasındaki bir süreçte... ...çok ciddi oranda ihtiyaç tanımı değişti. Benim son zamanlarda okuduğum bir kitap var... ...Mutluluğun Sakıncaları diye Elizabeth Farrell'in... Oradan e, Elizabeth Farrelly e, biraz tüketim çılgınlığından bahsediyor. Ve bu mutlu olma ihtiyacının hmm. ve e, yani neden sürekli mutlu olmaya çalışıyoruz? Yani Treni, mutlak mutlu mutluluk. <gülüyor> Birileri biz hep mutlu evet, etmeye Sürekli bir mutluluk açlığı ve sanki hayatımızda sürekli mutlu olmamız gerekirmiş gibi. Hayır, hayatta acı da var, mutluluk da var. Nasıl geceyle gündüz varsa e, acıyı da aslında hayatın bir parçası, ölümle yaşam gibi... Ee, doğal karşılamamız gerekiyor ve acı, acıyı ve yası yaşamamız gereken zamanlarda olması gerekiyor. Ama bu biraz tüketim çılgınlığına tekrar gelirsek bu mutlu olma açlığı ve sürekli tatmin etme, arzularımızı tatmin etme ihtiyacı e, çok e, e, körüklenmiş durumda. Bu da aslında e, tabii sanayi toplumundan sonra üretimin çok fazla işte gerçek arz. ...değil yalancı sanal arz yaratma... ...ve ihtiyaç yaratma modeli ki... ...Dickens zamanında... E, ...Charles Dickens'ın <gülüyor> söylediği bir söz var... ...onu hatırlatmak istiyorum... ...o zaman istemek ihtiyacı olmak... ...anlamına geliyordu, gerçekten ihtiyacı... ...insanlar ihtiyaçlarını istiyorlardı... ...başka bir şey istemek akıllarına... ...çok fazla geçmiyordu, evet. geçiyorsa da... ...bu çok münferit bir şeydi... ...şimdi ise istemek... ...sadece istemek anlamına geliyor... ...yani... Kaprisli ve keyif biraz da hedonist aslında Hı -hı. bir yan var ve bir tatmin etme duygusu var ki şey getirirsek tekrar gündeme tüketim çılgınlığını neden bu kadar tüketim çılgınlığını konuşuyoruzu getirirsek gündeme o zaman şeyler geliyor karşımıza sosyal stötü Hı -hı. itibar. Kimlik arayışı gibi bir takım arayışlar geliyor. Tabii eğlence, isteği, tatmin, itibar, kazanma da var ama e, asıl nedenlerden biri sanıyorum ihtiyaç olarak yatılması. Aslında ihtiyacımız olmayan ee, şeylere ihtiyaç olarak da yatırılması. Peki bu Kara Cuma hikayesi yani o, o nerede başladı? Yani ne zaman oldu o kırılma? Vallahi asıl işte e, bu e, gelişmiş dediğimiz <gülüyor> <gülüyor> turnuk içinde ülkelerde e, e, batılı ülkelerde Noel'den önceki son cumaya verilen evet. e, isim aslında Kara Cuma ama Black Friday ve Kara Cuma denmesi de e, işte çok fazla alışveriş ve indirimler oluyor bir takım fırsatlar oluyor ve işte gelin şimdi alışveriş yapın işte Noel tatilinizde arkadaşlarınıza hediyelerinizi hmm. şimdi alın diye işte bir takım satış hacminin yükseltecek bir fırsatlar havuzu Aslında 21 Aralık Normalde Black Friday hı hı. ama daha sonra bu işte sanıyorum biraz da bu e, üreticilerin ve işte e, şirketlerin ve e, tüketim çılgınlığını körüklemek isteyen ve biraz da indirimlerin artık sonbahar indirimlerine de e, fırsat yaratmak isteyen piyasa ekonomisinin de dayatmasıyla biraz Kasım'a da çekilmiş durumda anladığım evet. kadarıyla ve e, ve bugün e, insanlar bir şekilde e, internetten ya da işte e, mağazalara giderek alışveriş yapıyorlar. Ve bu indirimlerden yararlanmaya çalışıyorlar ama. E, hatırlarsın geçen e, yıllarda bir mağazanın açılışında inanılmaz bir hı hı. E, izdiham, akın olmuştu. Yani. izdiham olmuştu. İşte e, bedava dağıtılacak ya da çok ucuza dağıtılacak evet. bazı ürünler diye. Ve oradaki görüntüler e, sosyal medyaya yansımıştı ve. Biraz utanç verici. Çok. Yani biraz öldürüyorlar. Hepimiz açısından i̇nsanlar utanç, birbirini öldürüyorlar. Yani görüntüler kadar. söz, Biraz insanlıktan çıkmış evet. e, görüntüler vardı. Ben merak ediyorum. O insanlar kendilerini gördüklerinde Hı -hı. acaba ne hissettiler? Tabii bir yabancılaşma durumu söz konusu. Tabii. Ve biraz sürü içgüdüsü de e, var. Ama bir an önce sahip olma isteği Hı -hı. ve e, ne yazık ki bu tüketim çılgınlığı insanları insanlıktan çıkartabiliyor yani evet. o tehlikeli hale gelebiliyor. Peki niye bu kadar çok tüketmek istiyoruz? Yani o, o şeylere niye bu kadar sahip olmak istiyoruz? Bizde yarattığı has <gülüyor> tüketim alışkanlıklarımız niye bu kadar değişti? Bana e, bu bir tatminsizlik aslında. E, daha fazla isteme e, bütün reklamlar aynı şeyi söylüyor. Daha fazla isteyin daha fazlası hakkınız. Bunun bir hak olduğunu. E, ...iddia ediyorlar ve öyle... ...ürünlerini bir şekilde satıyorlar. Ve biz de bunun hakkımız olduğunu... ...düşünmeye başlıyoruz tabii ki. Bu çok normal... ...hani çok fazla dayatıldığında, çok fazla... ...bir şey dinlendiğinde bunun hakkı işte... ...daha üst model bir cep telefonunun... ...daha üst model bir arabanın ya da... ...daha geniş ekran bir televizyonun hakkımız... ...olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Burada yine ihtiyacı olmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki insanlar ihtiyaçlarını... ...karşılamak durumundalar ama ben... ...ihtiyaç dışı... E, ...alışverişlerden bahsediyorum... E, bu dayatıldığında yani e, mesela işte iyi giyinmek hepimizin hakkı. Hı hı. Elbette iyi, temiz, düzenli giyinmek hepimizin hakkı. Giyinmek hepimizin ihtiyacı. E, güzel bir eve sahip olmak hepimizin hakkı. Elbette öyle. Ama bu hak üzerinden zaten eve sahip olan insanların, zaten kıyafetleri olan insanların, zaten üç beş tane ayakkabısı olan insanların artı bir de bir şeyler satın almasını da ...sağlamış oluyor bu reklamlar. Ee, bir de çocuklar çok fazla ne yazık ki kullanılıyor. Ee, çocuk ister sonuçta. Tabii. <gülüyor> Senin de çocuğun var, benim de çocuğum var ve bunu çok yakından yaşıyoruz. ve e, Çocuklara yönelik reklamlarda ne yazık ki o duygu çok fazla. Çünkü bu çok temel bir içgüdü. İstiyorsun ve ona sahip olmak istiyorsun. Onu tatmin etmek istiyorsun. Fakat ne yazık ki şöyle bir şey var aldıkça ve sahip oldukça daha fazlasını istemeye başlıyoruz. O da e, enteresan bir e, şey aslında e, bir e, güdü. E, çok fazla seçenekle karşı karşıya olan insanlar e, kendilerini bir çeşit beyaz gürültüye e, maruz kalmış hissediyorlar. Beyaz gürültü Beyaz gürültü diyorlar buna. Ve e, bunu bilinci bir filtre gibi e, tanımlıyor e, araştır, araştırmacılar ve uzmanlar ve e, nasıl evet, otistik kişiler çok fazla gürültülü ortamlarda çok kalabalık ortamlarda Hı -hı. çok yoğun bir hassasiyet içine girerler ve baskı altında hissederler. Bizler de işte ister internette olsun ister herhangi bir alışveriş merkezinde olsun çok fazla seçenekle karşı karşıya kaldığımızda e, biraz çaresiz hissediyoruz aslında kendimizi ama o hissi bastırmaya da çalışıyoruz aynı Hı -hı. zamanda ve... Asıl orada yaptığımız şey ne biliyor musun? Ee, çok fazla bilgilenmiyoruz. Çok, o kadar çok seçenek var ki, ee, araştıracak vaktimiz de yok. Ee, o zaman en de olan, hmm. en çok reklamı yapan, işte ne bileyim, e, en çok cazibeli olan ya da o cazip kelimeleri en çok kullanan ya da çok kolay ulaşılabilir olanı tercih etmeye başlıyoruz. En hızlı nasıl alırım? En ucuz hangisi? Yani. ...en kolay seçme yöntemleridir... Evet. ...en kolay filtre yöntemleridir... Hı hı. ...halbuki normalde oturup düşünsek... ...en ucuz olanı mı alırız acaba? Hı. Tabii ki aslında işimizde en yarayan... ...biraz daha pahalıysa onu da tercih edebiliriz Tabii. ...biraz daha düşünsek ama... ...bu aşırı e, seçenek bolluğunda... ...beyaz gürültüye maruz kalıyoruz... ...ve bu seçimlerimizi e, inanılmaz etkiliyor... ...ve haddinden fazla seçeneğin olması... ...yeterince bilgi edinmemizi de... ...engelliyor... E, ...ve... Ee, bunu bazı uzmanlar şeye de benzetiyorlar hastalarını müşteri olarak gören e, pratisyen hekimlerin <gülüyor> hiç soru sormadan hastanın e, talep ettiği hizmeti sunması gibi bir şey ki hani evet. kabul edilemez bir şey bunun gibi bir. ...durum ortaya çıkıyor diyorlar. Ama o kadar çok seçenek var ki... ...yani şimdi alışveriş yapmayı sevmeyen biri için... ...internetten alışveriş var. Evet. Kapıya <gülüyor> kadar... Şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ya da işte banka havalesi yapmayana kapıda <gülüyor> ödeme var. Evet. Yani o kadar çok imkan ve o doğru. kadar çok uyaran var ki. Hı. Bir de en garip şey... E, ...hissettiğimiz düşündüğümüz... ...biz aldığımız daha iyi bir arabaya sahip olmak... ...daha iyi telefonlar, eşyalar ve... ...on değil de yirmi tane kaza sahip olmanın... ...hayatımızı... Kaliteli hale getirdiğini düşünüyoruz ama aslında bu böyle değil Yani hı hı. çok sahip olduğumuz çok fazla şey bizim hayatımızı daha kaliteli yaşamamıza sebep oluyor mu? Bence olmuyor, olmuyor Ama bence buna bence. nasıl <gülüyor> ikna edeceğiz kendimizi <gülüyor> mesela? Bu sorunun cevabı çok kritik Vallahi o, e, ben kendi deneyimlerimden yola hı hı. çıkıyorum Ahkamda kesmek istemiyorum açıkçası e, Kendi deneyimlerimden yola çıkarsam eğer işte hayatımı sadeleştirmeye çalışan bir insanım ee, işte son özellikle son on yıldır özellikle kırsala taşındıktan sonra e, daha da sadeleştirirdim ve e, bugünlerde sadeleştikçe sadeleşesim geliyor gerçekten. <gülüyor> ee, biraz şey gibi hani daha fazla istiyorsun ya e, sahip oldukça. Burada da sadeleştikçe daha fazla sadeleşebileceğini görüyorsun. Hani ufka e, ulaştıkça daha da ilerisini görmek gibi bir şey. Evet. Ruhunu başka şeylerle doyurabildiğini fark ediyorsun. Ne kadar Asya'ya ee, ihtiyacın, ihtiyacın olduğunu, olduğunu fark, fark etmek bir hafiflik evet, midir o yasam? yaşayan biri olarak Kesinlikle çok. Bir, vermenin dayanılmaz hafifliği hmm. diyorum ben buna. Ee, eğer yani kentteyken daha fazla şeye sahiptim. Hmm. Ee, sonuçta bir iş hayatım olduğu için, işte bir ofis yaşantım olduğu için e, biraz daha belki... Kıyafet olarak daha fazla kıyafet, daha iyi giyinmek gibi bir takım hani statü sembollerine ihtiyacım vardı ki hani başkalarına göre yine evet. de çok az şeyim vardı. Hani çok da böyle evet. hani makyaj yapan, çok tabii şey tabii. giyinen bir insanda değildim ama yine de hani kırsaldan daha fazla eşyam vardı. Çoğunu verdim. Hı hı. Ee, bir seferlik okuduğum kitapları ve dönüp dönüp okumaya ihtiyacım olmayan kitapları verdim. Ee, onun dışında mobilyaların bir kısmını evde ihtiyacımız e, kırsalda ihtiyaç duymadığımızı mobilyaların bir kısmı verdim ki Kırsala gittiğimde aslında yine de onun yarısını bile daha hmm. vermemiz gerektiğini Ve e, iki yıl boyunca açılmayan kolilerimiz oldu ikinci yılda o iki yıl boyunca açı <gülüyor> açılmayan <gülüyor> şehirde onlarla yaşıyordum evet. Şehir, e, Açılmayan kolileri hiç açmadan gerçekten hiç açmadan ...götürdüm ve içini ondan sonra açıp... ...arkadaşlarımla işte bir şekilde... ...yani... E, ...burada... E, ...daha aza azla... ...yetinmenin e, mümkün olabileceğini de... E, ...görüyorsun ve... E, ...şeyi de fark ettim... ...aslında kırsalda... ...çok fazla yemek yiyoruz... Hmm. ...ve bunu kırsalda olmasaydım şehirde olsaydım... ...yine fark eder miydim bilmiyorum ama... ...mesela iki öğün yiyorum artık... Hı -hı. Ee, geç kalktığımdan falan değil hı hı. Ee, Çok daha erken kalkıyorum aslında Erken bir saatte kalkıyorum ee, Fakat çok kuvvetli bir kahvaltı ediyorum Ve akşamüstü işte Biraz bir meyve falan atıştırıp e, Akşam yemeği yiyip Erken akşam yemeği yiyip Ondan sonra günü o, o şekilde kapatıyorum Ve e, bir ...böyle hani mesela çorbayla başlarsın... Tabii. ...ondan hani öyledir ya... Çorba, ana, ana yemek, pilav, ...çorba, salata, ana yemek, pilav, salata... ...ve üstüne tatlı <gülüyor> ya da meyvedir ya... ...aman tanrım ne kadar fazla şey... ...hani bir tabak hmm. bir tas yemekle aslında doyabilirsin... ...hani biraz daha belki gözünü gönlünü hoş etmek... ...biraz daha tatmin etmek için... ...daha hani salatayla belki zenginleştirebilirsin ama... ...çok fazla yemek yiyoruz... ...onu da fark ettim... Hmm. Ee, ...ve... Ee, bir meyveyle biraz kur yemişle de e, bir şekilde öğün geçitirilebilir evet, Ge tüketimin, tüketimin her, her türlüsü şey ve hala. obezlik sadece e, midede değil aslında obezlik aynı zamanda kentlerde de obezite var e, işte yerleşim yerlerinde var e, şeyde gardıroplarda da bir obezlik var. Ee, tatil alışkanlıklarında da bir obezlik evet. var İşte bir evimiz varsa Bir de yazlığımız olmasını istemek mesela ee, Neden ikinci bir ev evet. ee, Ve orada yılın zaten dokuz ayı Hatta on ayı boş duracak bir ev Neden mobilyalarla doldurulur Ve gidilir oraya sadece iki ay yaşanır Hani bütün bunlar evet. sorgulanması Çok... gereken şeyler elbette ee, Sadeleşmek mümkün Eğer mümkün. sorunun cevabına gelirsen. <gülüyor> Ve biraz önce senin de söylediğin gibi e, az çoktur e, az şiarını benimsemeyi yani azalttıkça e, o zaman biraz daha ruhunuz doymaya başlıyor daha Hı -hı. farklı keyifler e, keşfediyorsunuz e, ruhumuzun doymasının aslında çok önemli bir şeyi yani bu çok önemli bir şey ama bir de biz tüketirken aslında ne kadar da çok fark etmeden ya da fark ederek ya da umursamadan dünyaya da zarar veriyoruz aslında doğal yaşam kaynaklarımız aslında en büyük derdimizin o olması gerekiyor çünkü... Ee, çok kısa bir zaman sonra belki de yaşayacak hiçbir şey, yerimiz olmayacak Ve dünyada bir sürü şey yok oluyor Sırf bu tüketim alışkanlıklarından ve yanlış tüketimden dolayı Biraz ondan bahsedelim hı hı. istiyorum Bir şeyler satın alırken o arada neleri yok ettiğimizi görelim. Maliyetler i̇stiyorum. Evet, Bize neye mal oluyor <gülüyor> Evet Leyla gerçekten biz zannediyoruz ki bir tek para onun hı hı. maliyeti Ve cüzdanımızdan para çıktığı anda onun maliyetini Daha doğrusu bedelini ödediğimizi zannediyoruz ama e, sadece parayla ödemiyoruz o bir deliği. Çünkü senin de dediğin gibi çevresel maliyetler söz konusu. Çok ciddi maliyetler söz konusu. E, mesela e, gıdada sadece e, şeye bakalım. E, bütün dünyada böyle ne yazık ki. E, tarladan ya da üretim yerinden sofraya gelene kadar gıdaların yüzde yirmi beşi yani dörtte biri ne yazık ki heba oluyor. Şimdi e, bu çok fazla e, yani ihtiyacımız değilmiş demek ki yüzde yirmi beşi heba oluyor ve biz aslında oradaki aynı şey elektrik üretiminde de geçerli aslında. İşte bu şebeki kayıplarından kaynaklanan. E, biz aslında bu yüzde yirmi beşin yani yüz birim gıda üretiliyorsa bunun yirmi beşi heba oluyor. Ve düşünsene o yüz birim gıdanın yirmi beş birimini daha fazla gıda üretmek için harcanan suyu, harcanan elektriği... ...harcanan kimyasal ilacı evet. ve o daha fazla ürün alabilmek için kimyasal ilaç ve kimyasal gübrenin toprakta suda e, yarattığı e, olumsuz etkileri ve kirliliği, kaybı, evet. kaybı ve e, iklim değişikliğini, e, daha fazla et tüketimi nedeniyle ki iklim değişikliğinin biliyorsun en büyük nedenlerinden biri yoğun hayvancılık, hı hı. metan gazı salımı daha fazla et tüketimi nedeniyle e, iklimlerin değişmesini e, yani buradan yani sadece bizim ödediğimiz bedelin dışında ödediğimiz bedeller bunlar evet. daha yani toprağın kontrolümüz mesela, dışında bizim olan, kontrolümüz şeyler, dışında olan şeyler ve her satın aldığımızda aslında bizim onun nasıl üretildiği hangi şartlarda ee, nerelerden nasıl bir ulaşımla geldi? Mesela biz Şili'de üretilen bir elmayı satın alıyorsak manandan, ee, o zaman ya da işte yerelden satın almıyorsak bir şeyi o zaman onun ee, ulaşım maliyetlerini de ...bir şekilde ödüyoruz. Ha bunu normalde düşünen insan... ...evet yurt dışından gelen bir şeyin maliyeti hı hı. olur. Ama sadece ulaşım maliyeti dediğimizde... ...onun karbon salım maliyetini de... ...göz, al, göz önüne almamız gerekiyor. Ulaşımdan kaynaklı karbon salımlarını... ...ve bunun e, iklimde yarattığı... ...etkileri de göz önüne almamız gerekiyor. Mesela şöyle bir rakam var yine. E, dünya genelinde... ...yılda makyaj malzemelerine... Hı. ...mesela verilen para... ...18 milyar dolar... Ee, sadece parfüm verilen para da 15 milyar dolarmış bu sadece para. Sadece parfüm, Evet. Verilen, evet. Yani Bu 15 milyar dolar sadece para fakat o parfümün üretilmesi için e, kullanılan kimyasallar ve ulaştırılması için kullanılan e, bütün o işte su, enerji, bütün bu sarfiyatın yarattığı e, etkiyi düşünürsek inanılmaz rakamlar çıkar. Evet. Yani onu da çok... Hani, ee, sonuçta her şeyi parasal olarak Bütün maliyeti parasal olarak düşünmemiz gerekiyor Yaptığımız satın alınmalarda ee, Ve e, Her satın aldığım Her adım at attığımızda Benim buna gerçekten ihtiyacım var mı Sorusunu tekrar tekrar kendimize sormamız gerekiyor ee, Çünkü onun bedeli tekrar dönüp Bize ulaşıyor tamam. ee, İklim değişikliği yüzünden gıda üretimi etkileniyor ee, ve insan kaynaklı olduğu zaten ortaya çıktı araştırmalarda biliyorsun Hı -hı. iklim değişikliklerinin. İklim değişikliği yüzünden işte buzullar sadece o kutup ayısı mahvolmuyor. Gerçekten çok ciddi ürün kayıpları oluyor. Ee, kimyasal erişler yüzünden sen de biliyorsun pestisitler yüzünden daha fazla üretim Hı -hı. yapmak üzere kullanılan pestisitler yüzünden çok ciddi hastalıklar ortaya çıkıyor. Sağlığımız etkileniyor. Çocuklarımızın sağlığı etkileniyor. Ee, ve... Ee, işte daha büyük kentler Daha büyük evlerde yaşama Mesela bir ihtiyaç olarak gösteriliyor Eskiden insanlar daha küçük evlerde yaşıyorlardı Şimdi her çocuğun bir odası var mesela evet. Ve bu bir ihtiyaç Çocuğun kendi <gülüyor> e, özel odası Alanı olması, alanı olması <gülüyor> lazım Elbette öyle Yani e, bunu e, reddetmiyorum Ama buradan çıkıp bir de işte evin e, misafir odası olması lazım gibi hı hı. o lazımlar bitmiyor hiçbir zaman. Hiçbir Ve zaman. Ve bir söz var. Ee, bir, Annenin bir söz ben de kim olduğunu bilmiyorum. Kimin söylediğini ama... Herkesin evinde bir odası eksiktir diye bir şey. Hep bu eksiklik üzerinden <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir söz. Yani eksiklik üzerinden hareket ediyoruz. Ne yazık ki herkesin evinde bir oda Doğru. eksik. Ya yani evet. üç odamız olunca dördüncüsünün evet. olmasını istiyoruz ama bir yerde <gülüyor> durmak lazım. Kesinlikle çok güzel. Peki şimdi bir de tabloyu tam tersine çevirelim. Yani Kara Cuma değil, hani gerçekten sıfır tüketim yaptığımız günlerimiz olsa mesela, o zaman ne kazanacağız? O zaman ne kazanacağız? Gerçekte e, bir şey kazanmamış gibi görünce. Tabii ki cebimiz e, bir şeyler kazanacak. <gülüyor> yani hani en böyle hani temelde somut bir şey e, duymak istiyor e, isteniyorsa cebimiz kazanacak. E, çok fazla harcamamış olacağız. Ama o tatmin duygusunu e, başka şekillerde nasıl e, şey yapabiliriz, sağlayabiliriz diye düşünmeye başladığımızda. O zaman e, mesela işte dışarıdan satın almak yerine evde kek yapmak, hı hı. evde bir şeyler üretmek, e, o var olanı dönüştürmek, e, işte çöpü azaltmak hı hı. falan gibi şeyler olduğunda gibi bunu bundan zevk almaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Ve kendinizden memnun olmaya başlıyorsunuz az tükettiğiniz ve daha az zarar verdiğiniz için. Yani. Çünkü onların ne tür sonuçlar? O... Alışkanlıkların ve fazla tüketmenin ne tür sonuçlara yol açtığını gördükçe o sonuçlara daha az yol açmak bir tatmin duygusu Tabii. yaratıyor insanda ve kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Ha tek başına evet bir kişinin işte Kara Cuma'da alışveriş yapmaması belki bir şey demek değil ama biz burada bir kişiden bahsetmiyoruz pek çok insan yani e, deniz yıldızları örneği vardır biliyorsunuz evet. bir tane deniz yıldızını denize atmış adam da bak o kurtuldu demiş Hı -hı. yanındakine. Yani bir kişinin kurtulması aslında diğerleri için de örnek teşkil edebilir bir şekilde Bir de satın aldığımız şeylerin aslında bence kölesiyiz Biz onların sahibi değiliz de onlar bizim sahibimiz olabilir mi? Çünkü evet. sen bunu deneyim, deneyimleyen biri olarak yani daha az şeye sahip oldukça daha özgür hissediyor insan kendini Evet ee... Yani böyle birden bire böyle bir mucize olmuyor. olmuyor tabii Hı -hı. ki. Hani onu da söyleyeyim. Çünkü çok fazla bombardıman var. Algımızı etkileyen çok. çok fazla şey var. O yüzden hani bazen insan... ...ha tamam bu da benim ihtiyacım olabilir mi diye şey yapıyor. Yani he, hiçbirimiz öyle ermişte de değiliz. Hı -hı. Yani biz de bir sürü şey... <gülüyor> ...onu da bir kere hakkını koyalım. Böyle <gülüyor> sanki hani mangalda kül bırakmamış gibi konuşuyoruz ama... ...mümkün olduğunca... Mümkün olduğunca. Elimizden geldiğince az tüketmek. Bunu eğer... Hepimiz yapabilirsek zaten bir şeyler değişmeye başlıyor. Ee, ve ben e, şöyle bir şey hayal ediyorum. E, yavaş yavaş yurt dışında bu tür şeyler var akımlar ama... ...mesela az almanın, aza sahip olmanın moda olduğu hmm. e, ve A, onun da şusu var demek yerine... Aa, o da bu kadar sade nun evet. moda olduğu evet. e, şeyleri <gülüyor> hayal ediyorum. <gülüyor> Ve bunun aslında bir gurur kaynağı evet, çok olması meselesi o. ne kadar güzel. Yani bunun Değil moda mi? haline gelmesi ne kadar güzel olurdu ki. E, böyle bir takım şeyler var yani gruplar var kendi <gülüyor> aralarında birbirlerini bu anlamda ölen. Evet, öven. evet. E, evet. E, satın aldıklarımızın kölesi olmamak için sanıyorum o yola girmek <gülüyor> elimizden gelenin evet. en iyisini yapmak gerekiyor. Oyacığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> çok güzel bir sohbet. benim için. Efendim az çoktur. Tüketmeyelim, türetme yoluna girelim. E, bu Bugün e, kara cumayı konuştuk. Umarım e, bizim için kara bir cuma olmaz. Önümüzdeki hafta tohumda, NASA'da ekolojik yaşam programında tekrar görüşmek üzere. Oya Ayman'a da çok teşekkür ediyorum güzel bilgileri için. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.